Radyo Box 92.5'ten herkese merhaba. Ben Zeynep Eda Yalçın. Başaran Kadınlar programında sizlerleyim. Bugünkü konum Zeyren İncel. Kendisi Şirinyalı'da bulunan gelin Görümce ev yemekleri restoranının sahibi. Kendisi son derece başarılı ve azimli bir kadın. Şimdi hep birlikte Zerin Hanım'ı tanıyacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Eda Hanım. Biraz özgeçmişinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben e, Antalya'nın İbrada ilçesinde doğdum. İlkokul ve ortaokul eğitimimi orada yaptıktan sonra ailece Antalya'ya taşındık. Ailenin e, iş durumu ve e, ablamın... ...eğitim durumu nedeniyle... ...çünkü İbra'da çok küçük bir yerdi... E, ...lise eğitimini yapmak mümkün değildi... ...bizim ailemizde eğitime verilen... ...önem dolayısıyla... E, ...Antalya'ya yerleşmek gereği duyuldu... ...1972 yılında... ...Antalya'ya yerleştik... E, ...sonra liseyi okudum Antalya'da... ...arkasından üniversite sınavları... İstanbul'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 4 yıl eğitim yaptım. Eğitimimin sonucunda e, Antalya'da e, bir şirkette muhasebe departmanında çalıştım. Hemen Antalya'ya döndünüz üniversite eğitim ardından. Evet çünkü e, ailemin en büyük isteği oydu. Aman kızım İstanbul'da kalma Antalya'ya gel <gülüyor> e, Ben de onların sözünü dinleyip hemen Antalya'ya döndüm. Büyük bir şirkette iş hayatına başladım. Özel bir şirkette. Özel değil. bir şirkette. Bir buçuk yıl sonra hmm. evlendim. İlk çocuğum doğacağı dönemde de işten ayrıldım. Çünkü iki yıl çocukların anneye ihtiyacı Doğru. daha çok var diye düşünüyorum. Çalışan kadınların evet bir süre sanırım ara vermesi gerekiyor evet, iş hayatına. Evet ama hayatında. bu çok büyük bir lükstü benim için. Bu şirketle aramda olan aile bağı dolayısıyla da böyle bir şey gerçekleştirdi. Kolay oldu yani. Kolay olmuştu evet. Tekrar çocuğumun yuva yaşı geldiğinde ben gene işe, aynı işe devam ettim kaldığım yerden. ...derken ikinci kızım doğdu... ...gene ben işten ayrıldım... E, ...onu yuva yaşına getirdikten sonra da... E, ...farklı bir iş yapmayı düşündüm artık... ...kendime ait bir işim olsun... E, ...farklı şekilde çalışayım... ...işte doğdu. Ve şu andaki işinizi evet, kurduğunuz evet, sanıyorum. Bu evet, dönemde de bu işi yapmaya karar verdim. Gelin Görümce evet. Ev Yemekleri... ...restoranında çok lezzetli yemekler... ...yapılıyor. Evi Antalya'da da çok tanınan bir yer aslında. Bu fikir nasıl doğdu? Bu fikir e, ne iş yapalım düşüncesi ortaya çıktığında herkes bizim yemeklerimizi çok seviyordu. Çünkü bizim sofralarımız hep çok kalabalıktı. Sürekli Ev oldu. Ev ortamında. İşte güzel kekler, güzel börekler siz çok güzel yapıyorsunuz. Ama bunları satmayı hiç düşünmemiştik o dönemde. Erkek kardeşimin eşi de çalışma düşüncesi içerisindeydi. Ne yapabiliriz? E, hadi biz böyle bir iş yapalım. Antalya'da e, restoran çok da mı? Kebap ağırlıklı restoranlar ya da balık ağırlıklı restoranlar vardı. Biz ev yemeklerini tercih ettik. ve Gelin görümce e, bu işe başladık. E, tabii hemen ön hazırlıklar yapıldı. Neler gerekli, nerede de yaparsak daha uygun olur çalışmalarına başladık. E, derken e, kendimize uygun olduğunu düşündüğümüz bir yer kiraladık. İlk yerimiz Burhanet'in Onat Caddesi. Çok küçük mütevazi bir yerdi. E i̇şte yedi masamız vardı. E ama bizim aydanla bütün hayalimiz bu masaların dolduğu günü görecek miyiz diye. Ki o yedi masa dolduğu zaman da biz göklere uçuyorduk. Aa bugün işlerimiz doldu taştı diye. Onlar çok heyecanlı günlerdi. Tahmin ediyorum ilk işte ilk gün özellikle çok farklıdır sanırım. <gülüyor> evet evet çok farklı bir gündü. 5 Nisan 2000'de biz iş yerimizin açılışını yaptık e, Aklımızca her şey hazırdı o gün İşte e, aksesuarlar düşünülmüştü, yemekler düşünülmüştü, müşteriler geldiler e, Biz baktık ki masalarda ekmek ve su yoktu <gülüyor> Çünkü onu unutmuştuk biz her ayrıntılara o kadar dalmışız ki En gerekli olan şey atlanılmıştı Bunu hiçbir zaman unutmadık Neyse çok yakındaki bir bakkaldan ekmeğimizi suyumuzu alıp o eksiğimizi o gün giderdik Tabii evde misafir ağırlamak gibi bir iş değil bu. Daha ayrıntılı, daha tetiz olmanız gerekiyor. İnsanlara verdiğiniz sözler var. Bunları yerine getirmek durumundasınız. Bunu da her gün daha pratiğiniz artıyor, daha tecrübeniz artıyor. Hala öğrendiğimiz şeyler var. Mutlaka. Evet. Tabii bu bir iş ekip işi. Evet, Kaç kişi çalışıyorsunuz şu anda? Biz şu anda 6 kişi çalışıyoruz benimle birlikte. Bütün personelin bayan benim. Yani herkesin bayan olması tutuculuktan falan kaynaklanan bir şey değil. Ama bayanlar bu konuda çok titizler Ben her zaman mutfakta bayanın olmasını tercih ediyorum. Bence doğru olan bu. Yani erkekler alınmasınlar ama böyle çalışıyoruz. Mutfakta kadınlar daha titiz, hijyenik şey, ve özenli diyorsunuz yani. Kesinlikle daha özenler diye düşünüyorum. Peki müşterilerle hmm. ilişkileriniz sizin işinizde çok önemli. Ee, yıllardır da bu işi yapıyorsunuz herhalde artık... Gelen müşterilerinizin büyük bir kısmıyla tanışmış vaziyettesiniz. E, hemen hemen ben onlara zaten müşteri demiyorum, misafirlerim, dostlarım diyorum. Gerçekten onlarla bir dostluk ilişkimiz var. E, yani onların e, azıcık suratlarının asık olması, canlarının sıkkın olması ya da benim bu durumda olmam karşılıklı olarak hemen fark edilir. Herkes birbirine sorar ya da bir müşterimi birkaç gün görmezsem ben onu merak ederim. E, öyle müşterilerim vardır ki Zerin Hanım biz tatile çıkıyoruz, 10 gün yuğuz merak etmeyin. Bilet de derler. Yani orası şey böyle kar amaçlı, çok iş yeri havasında olan bir yer değil. Çok sıcak bir yer. Çoğu zaman biz sizi görmeye geldik. Yemek bahane işte bir çay içelim, sohbet edelim tarzında dostluklarımız vardır, ilişkilerimiz vardır. Ne kadar güzel. Ben bu iş yerim sayesinde çok güzel dostluklar edindiğimi düşünüyorum. Yani evde ya da bir muhasebe şirketinde. Ee, ...kazanamayacağım... ...pek çok dostluğu kazandım... Doğru. ...çok insan tanıdım... ...benim için güzel bir dönem... Doğru. Güzel bir dönem. ...misafirleriniz sizin tanımınızla... ...misafirleriniz için de güzel herhalde... ...hem sizin gibi güler yüzlü bir... E, ...insanla karşılaşıyorlar... ...hem de çok lezzetli yemekler yiyorlar... ...geldikleri yerde... Yani sanıyorum e, öyle düşünüyorlar çünkü tekrar tekrar geliyorlar e, geldiklerinde de teşekkür ederek ayrılıyorlar ha, tabii ki kusurumuz olmuyor mu mutlaka oluyor ama e, dost oldukları için onları da hiç çekinmeden bize söylüyorlar biz de telafi etme yoluna gidiyoruz. İşin güzel tarafı doğu evet. aslında şimdi kısa bir müzik arası verelim sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Radyomarkes, radyomarkes. Bana ne gelecekse dünyanın sonu bisecekse bitsin artık hayat yolu korkum yok içim rahat huzurla dolu aşkı yaşadım senle bir ömür boyu Yüzümdeki çizgileri dım her nefesin sebebi sen yüzümdeki çizgilerin bile ağır her nefesin sebebi sen dünyaya bir damla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 her nefesin Radyobox 92.5'te Başaran Kadınlar programı devam ediyor. Bu haftaki konuğum Zeyrin İncel. Kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Zeyrin Hanım, ben özellikle bu tarz işlerde ilk iş günü çok merak ediyorum. Çok da hoş bir anınız var. Ekmek ve su almayı unutmuşsunuz aslında. Ee, onun dışında e, kaç kişi başladı nasıl tam olarak? E, sonra nasıl büyüdünüz? Biz başlangıçta 3 kişiydik. E, gelinimiz, ben ve temizlik yapan ve hala bizimle birlikte çalışan Salih Hanım Üçümüzün yeteceğini zannetmiştik. Ama gördük ki işler düşündüğümüz gibi değil. Ben sabahleyin de iş yerinde olduğum halde akşam 9'da çıkamıyorduk. Çünkü evde e, çok daha kolay iki tencere yemek yapmak ya da e, beş tencere yemek yapmayı düşünüyorsunuz da yoruldum deyip vazgeçiyorsunuz. Burada öyle bir şey e, yok. Her şeyi söz verdiğiniz üzere gerçekleştirmeniz gerekiyor. E, i̇lk günlerde çok pişmanlıklarımız oldu. E, aydan bana, ben ona, niye biz birbirimizi vazgeçmiştik? Niye böyle bir karar verdik, <gülüyor> niye böyle bir hata yaptık diye eleştirdik birbirimizi. Çünkü gerçekten çok yorucuydu. Hem bedenen yoruluyorsunuz, işte evde çocuklar var, hiçbir şey eksik olmasın diye çalışıyorsunuz, çırpınıyorsunuz. Yavaş yavaş alışkanlıklarımız oldu. Sonra yeni bir eleman aramak durumunda kaldık. Başlangıçta yemekleri ben yapacaktım. Aydan servis yapacaktı. İşte bir de temizlikçi bayattı. Üçümüz yeteriz diyorduk. Arkasından bir tane aşçı bayan başladı. Ben ona bir dönem içerisinde yemekleri devrettim. Arkasından tatlılarımı o yapmaya başladı. Bu beni çok rahatlattı. Tabii böyle olunca hem müşterilerle ilişkilerimiz daha önem kazandı. Ona vakit ayırabildik. Çocuklarımıza daha çok vakit ayırabildik. Mesai saatimiz biraz daha kısaldı. Ee, gün geçtikçe e, daha... Müşterileriniz evet, artmaya evet, başladı. Evet, Dolayısıyla iş keyifli bir hale gelmeye evet, başladı. Evet, evet, evet. Peki e, şu anda ve en baştan beri yemek sizin usulünüzle mi yapılıyor hocam? kesinlikle benim usulümle yapılıyordu. Aslında ben evlenirken yemek yapmayı bilmiyordum. Annem bana çok yemek yaptırmamıştı. Ama çok iyi hatırladığım bir şey var. Ben üniversite eğitimimi yaparken... Ee, bir firmanın yemek kitabının serisini almıştım. Demek ki içinde varmış böyle bir şey <gülüyor> diyorum. Yani herkes <gülüyor> iktidat kitapları alırken ben bir cilt yemek Siz kitabı Gelecekse bir şeye hazırlık yapmaya başlamıştım. farkında olmadan böyle bir şey yapmıştım. Hatta hukuk dokuyanın arkadaşlarım çok daha da geçmişler. benimle. Ne gereği var ki şimdi bunun bir Biz yemek kitabı yaşıyoruz. almış. Yani ne işte yemek <gülüyor> kitabı? Yani evlilik hayallerim falan da yoktu. Onu düşünerek alınmış bir kitapta değildi. Ama gerçekten bir yerlerde bir şeyler varmış demek ki diyorum. Kader ağlarını örmeye Öl... başlamış diyelim. <gülüyor> evet evet öyle örmüş. Evlendikten sonra yemek yapmayı öğrendim ama dediğim gibi evimizde misafirlerimiz hiç eksik olmazdı. Bir de biz ailece yemek yemeyi seven insanlarız. Ha, yemek yani sırf e, yenmesi için değil o keyifli bir ortam olsun. işte yemek Karın doyurmak değil amaç. Evet amaç karın doyurmak değildi bizde. Yani özel ilgim de vardı. Bu arada geleneksel yemekler yapılıyordu ee, evde de ev halkı da işte, Türk ve Suri yemekleri e, seviyorduk dışarıda kebap yemekten ziyade sulu yemek her zaman bizim tercihimizdi biz her zaman gene sağlıklı beslenmeye dikkat eden insanlardık elimizden geldiği kadar ee, ben şimdi müşterilerim dostlarım yemek siparişi verirlerken ben siparişi alıyorum İşte hoş geldiniz nasılsınız ne yemek istersiniz de bazen bana diyor ki mantı ile pilav yemek istiyorum <gülüyor> ay yapmayın diyorum mantı ile pilav bakın. <gülüyor> bazıları diyorlar ki Serin Hanım bize yemek yemeği öğretiyorsunuz Ama teşekkür ederim <gülüyor> yani ben yemeği satmak konusunda bir derdim yok Ama dengeli yani, beslenmeleri şimdi evet, de uğraşıyorsunuz beslenmeleri aslında restoranıza gelenler zeytinyağlı yani. yemek yemeden önce lütfen az da olsa bir çorba için midenizi yumuşatır Bunu anne şefkatı ile yaklaşıyorsunuz evet, tabaklarında yemek kalırsa neden kaldı mutlaka soruyorum ama siz annemizden daha beter oldunuz <gülüyor> biliyorlar bana böyle insanlar sağlıklı beslenmeli gerçekten sağlık konusunda çok önemli beslenmenin önemi var bir baktığınız zaman basit bir iş yapıyormuşsunuz gibi görünüyor Aa, bir restoran ya da herkes bu gözle bakıp sayılarda ev yemekleri yapan restoranlar açılıyor ben böyle düşünmüyorum. İnsan sağlığı çok önemli. Bizim orada yaptığımız küçücük hatalar insanların sağlığıyla oynayabilir. Çok kötü sonuçlara sebep olabiliriz. Dolayısıyla malzeme seçiminde çok titiz davranıyoruz. Markasız hiçbir ürün kullanmıyoruz. Alışverişlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Alışverişleri ben kendim yapıyorum kesinlikle. Başladığımızdan beri e, pazar alışverişimi de e, yağımı yoğurdumu, kuru yiyeceklerimi her şeyimi. Zaten artık e, hepsinin de belli yerleri var. E, çok değiştirmiyorum alışveriş yaptığım. Hep aynı için. yerlerden alışveriş hepsi, yapıyorsunuz. hemen hemen. Hepsi. İşte pazarcım aynı kasabım, aynı e, kuru gıdalarımı aldığım yer, aynı markaları. ...hep aynıdır. Üç yıl önce ben de... ...yemek yemiş bir beyefendi ya da hanımefendi... ...üç yıl sonra geldiğinde... a gene aynı lezzet. Aynen bıraktığımız gibi... ...ne kadar şey önemli değiştirdi. sizin işiniz için. Bu gerçekten için. çok önemli. Bizim devamlılığımızda da... ...en önemli nokta bu diye düşünüyorum. Onuncu yılımızı tamamladık biz... ...bu yıl. Eğer böyle olmasaydı... ...böyle devam edemezdik. Bu Doğru. kadar uzun sürmez. Doğru, ciddi bir süre. Yani sürmezdi. son zamanlarda... ...çok fazla yer... Açılıyor Birkaç ay sonra kapanıyor. Ee, bu kadar uzun yıldır hem lezzetinizi hem kalitenizi korumanız gerçekten bir başarı hikayesi. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ee, diyorum ya biz e, aile olarak yaptığımız işin en iyisini yapmak e, durumundayız. Yani ailenin e, görgü, kuralları içerisinde bu vardır. Çocuklara her zaman bu söylenir. Ne yapacaksan iyisini yapacaksın. Dürüst olacaksın. Doğru davranacaksın. Kimse kimsenin yüzünü kara çıkarmayacak. Bir işi yapıyorum diye yola çıktığınızda... Bunu sonuna kadar götürmeye gayret edeceksin. Ee, ama hatasız bul olmaz ama hata yapmamaya çalışacaksın. Doğru. Onlardan aldığımız e, bilgi ve eğitimle biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani önce para kazanmak değil, önce işi doğru yapmak önemli. Ve bu şekilde hareket ediyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz ve çok doğru bir zihniyete sahipsiniz aslında. Gerçekten bunun için de tebrik etmek gerekiyor. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Radjo Barnes Kimse benzemez kimse Sen olamaz başka biri Radyobox 92.5'te Başaran Kadınlar programı devam ediyor. Bu haftaki konuğum Zeyrin İnce Kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zerin Hanım, e, şube açmayı düşünüyor musunuz? Bunu şunun için soruyorum. Çünkü e, hem başarılısınız hem çok tanınıyorsunuz Antalya'da. Hem müşterileriniz talep ediyordur mutlaka. Hem de sizin yerinizde kim olsa şube açmayı ve çoğalmayı düşünür. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Ben bu konuda aynı düşüncede değilim, bizden gerçekten çok şube isteyen dostlarımız var işte Konya altında bir şubeniz olsun, Aspendos bulvarında bir şubeniz olsun, her iş yeri kendine yakın yerde bir şubemiz olmasını ister. Bu çok kolay bir şey değil çünkü bu başarıyı gösterebilmek için ekibinizin çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum ben. Aynı yerden hepsine hizmet vermek çok zor. Ben her zaman yaptığım işin başında olmayı, müşteriyle birebir ilişki içerisinde olmayı istiyorum düşünüyorum. Böyle olunca daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yani mutlaka paralar kazanabiliriz şu açarsak ama e, ben hata yapmak istemiyorum. E, tek yerde olsun ama olabildiğince benim denetimimde, e, benim kontrolümde ve bu ekibin elinden çıkmış işler olsun istiyorum. Biz yıllardan beri aynı kadroyla çalışıyoruz. Aynı aşçımız, aynı temizlikçimiz, servis elemanlarımız hemen hemen aynı. Yani servis elemanlarında değişiklik yaşıyoruz ama onlar çok genç kızlar olduğu için evlenmek üzere ayrılanlar oldu. Şimdiye kadar ya da Antalya dışına çıkmak için ayrılanlar oldu. Onun dışındaki kadromuz çok değişmiyor. değişmiyor. değişmiyor. Bu, da, bu da ciddi bir başarı aslında. Güzel yemekler yapmak kadar önemli bir başarı aynı ekipte sürdürebiliriz. Biz orada patron işçi ilişkisi içerisinde değiliz hiçbir zaman. Bir aile olarak orada bulunuyoruz. Gelen giden misafirlerimizi ağırlamak üzere orada bulunuyoruz. Benim aşçım gelen müşterinin yüzde ellisinin hangi yemeği yiyeceğini bilir. Onu gördüğü anda onun çorbasını koyar daha sipariş alınmadan. Ya da o günkü menüden onun hangi yemeği seçeceğini bilir. Ee, servis elemanımız gidip siparişi alıp geldiğinde gerçekten aynı şeylerdir. Ee, hemen yemeğe servis edilir. Müşteriler kendilerini çok özel hissediyorlar aslında sizin yerinizde. Ee, zannediyorum çünkü onlara onu hissetmeler için elimizden geleni yapıyoruz. İtina ediyoruz. Diyorum ya onlar bizim müşterilerimiz değiller. Ee, arkadaşlarımız, misafirlerimiz kesinlikle. Ne kadar güzel. Ee, restoranınızın ismi çok dikkat çekici. Gelin görümce ev yemekleri. Ee, genelde bizim toplumda hani şöyle bir inanış vardır. Gelin görümce çok iyi anlaşamaz, işte birbirlerini kıskanır. E, ne kadar doğrudur bilmiyorum ben ama e, gelin görümce deyince herkes bir eyvah aralarında şimdi herhangi bir husumet çıkabilir her an diye düşünürler. Siz nasıl başardınız evet. böyle iyi bir ilişki kurmayı ve iş ortaklığını? Biz bu soruyla çok sık karşılaştık. Bizde gene diyor muyu aileden ne görürseniz onları yapıyorsunuz. Benim annemin görümceleriyle ilişkileri, gelinleriyle ilişkileri o kadar güzel ki onlar hep abla kardeş ilişkisi içerisindeydiler. Yani ben bir görümcenin, gelinin birbiriyle husum içerisinde, zümet içerisinde olacağını hiç düşünmedim. Bizler iki kardeş gibi yaşadık, öyle davrandık. Çünkü ailemizde bu öyleydi, hala öyledir. Annem gelinlerine, görümcelerine abla diye hitap eder. Diğerleri anneme aynı şekilde. Örneğin biz, bir ilişki tarzı evet, var aranızda. Evet. Biz de onlardan gördüğümüz şeyi yaptık. E, gelinimizle birlikte ve gerçekten sorunsuz çalıştık. Ha gerçi gelinimiz bir buçuk yıl önce ayrıldı. E, o yeni bir restoran açtı Öyle mi? Evet. Ama isim aynen kaldı. Onda bir değişiklik yapmadık. O daha uzun mesai gerektiren, e, akşamları da açık olan, daha ayrıntılı, daha restoran havasında olan şık bir yer açmayı düşünüyordu e, ablacığım ben ayrılmak istiyorum dedi ve kendi yeni yerini açtı ama aramızda dargınlığımız falan yok e, yani e, insanların düşündüğü gibi değildi Biz gerçekten o yaygın şey... düşünceyi gene evet. e, haksız çıkardınız evet. yani evet biz e, kardeş e, ilişkiler içerisinde kardeşlik bağları içerisinde çalıştık her zaman birbirimize karşı saygılıydık o tür problemler yaşamadık bu konuda da örnek olmaya çalıştık insanlara Peki, e, genelde çalışan bir kadının hem çalışma hayatını hem evini düzenlemesi e, oldukça zor bir şeydir. Çok yorulur kadınlar haklı olarak bu konuda. E, siz nasıl başarıyorsunuz her iki e, ortamı da hem evi hem işi birlikte düzenli götürmekte? E, bu kolay bir şey değil gerçekten. Ama biraz planlı programlı olursanız, biraz fedakarlık yapmaya hazırsanız e, yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. E, ben her zaman... E, Derim ki çalışan ailelerin çocukları, anne babanın çocuğu daha başarılıdır. Ee, boş kalmak hiçbir insan için doğru bir şey değildir. İnsan ne zaman boş kalırsa yanlış şeyleri o zaman yapar. İnanın benim hiç boş vaktim yok. Sabah kalktığım andan itibaren dakika dakika her anım dolu geçiyor. Öyle olmak zorunda zaten. Ee, ben e, eşim... Evimi de e, kaybettiğim için e, vefat etmişti o 5 yıl önce. Başınca Evimin olsun. bütün sorumluluğu benim üzerimde. 2 tane çocuğum var. Hem evimi hem işimi aksatmadan nasıl devam edebilirimi düşünüp planlarımı ona göre yapıyorum. Akşam yatmadan önce yarını mutlaka planlarım. Önce işimle ilgili zamanımı işime göre ayırırım. Kendime özel ayırdığım zamanlarım da var bu arada. İşte bir yürüyüşümü yapabiliyorum neredeyse haftanın üç günü. Çocuklarımı vakit ayırıyorum. Oğlum İstanbul'da okuyor. O iyi bir eğitim yaptı, beni hiç üzmedi. Şu anda master'ını tamamlıyor. Daha ne kadar güzel. Evet, evet. Yaşı da çok büyük değil ama hiç dönem kaybı olmadı. Sorumluluklarını bilen bir çocuk. Kızım burada. Lisede, lise 2. sınıfta okuyor. Siz kızınızla birlikte Siz mi yaşıyorsunuz? Kızımla birlikte yaşıyorum. Ee, ama diyorum ya istediğiniz zaman, programlı yaşadığınız zaman hiç sorun çıkmıyor. İşinizi de götürebiliyorsunuz, ailenize de vakit ayırabiliyorsunuz, kendinize de. Ve daha huzurlu oluyorsunuz yattığınız zaman. Çünkü e, biz tüketmek üzere programlanmamışız. Ben onu diyorum, almak üzere programlanmamışız. Aldığımız kadar en azından vermeliyiz. Tükettiğimiz kadar üretmeliyiz. Böyle düşündüğünüz zaman da size hiç zor gelmiyor bunlar, hiç yorulmuyorsunuz, yattığınız zaman huzurlu yatıyorsunuz akşamleyin. Doğru söylüyorsunuz. Aslında kadınlar her şeyi başarır. Kesinlikle. Kadınlar planlamayı da çok güzel başarır. Evet, evet. Serin Hanım sizi biraz soluklandıralım, biraz dinlendirelim. Biz de bu arada küçük bir müzik arası verelim. Daha sonra Başaran Kadınlarda yeniden birlikte olacağız. your box. Şaran Kadınlar programı devam ediyor. Bu haftaki konuğum Zehren İncel. Kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Zehren Hanım, restoranınızda da yemekler sizin usulünüzde yapılıyor. Siz müdahil oluyorsunuz yemeklerinizin yapılmasına. Evde de siz yapıyorsunuz tabii muhtemelen yemekleri. Biraz sıkıcı olmuyor mu bu zaman zaman sizin için? Ben yemeğe de yapıyorum. Yemek yaparken dinlendiğimi düşünüyorum. Zaten severek yaparsanız güzel oluyor yemekler. Pek çok yemeğin tarifi herkes tarafından bilinir. Bir kuru fasulye, nohut bunlar çok bilindik yemeklerdir. Ama bize der ki e, misafirlerimiz Şükran Hanım senin kuru fasulyen gibi olmuyor. Ben diyorum Şükran Hanım sevgisini katıyor yemeklere. <gülüyor> hakikaten severek yaptığımız zaman hem yemek daha lezzetli oluyor hem siz yorulmuyorsunuz. Bu her işte böyle değil midir zaten? Tabii. Severek yaptığınız işler sizi Tabii. yormaz, üzmez ama... Hiç istemeyerek yaptığınız çok basit bir iş de olsa onda Zor çok gelip. yorgunluk hissedersiniz. Keyifsiz yaparsınız. Ben evimde de zaman zaman yemek yapıyorum. Her gün değil tabii ki. Çünkü kızımla birlikte yaşıyorum. İş yerimden akşam için yemeğimi ayırıp götürüyorum. Ama evime misafir davet ettiğim zaman akşam yemeklerimizde ya da canımız farklı bir yemek isterse onu severek yapıyorum. Yani çok büyük vakti mutfağımda geçiyor diyebilirim. En severek yediğiniz ve yaptığınız yemeği soracağım ben size. En severek yaptığım yemek. Ee, ne diyeyim ben ıspanak yemeğini çok severim. Ee, ıspanağın e, kökünden yaptığımız, bildiğimiz evlerde pişen kıymalı ıspanak yemeği. E, haftada bir gün e, mutlaka yemek isterim ve evde kendim de yaparım. Özellikle işlerimizde de Yapıyoruz. Bazen kalmadığı oluyor. Ben çoğu zaman kendime öğlen servis başlamadan önce ayırırım yemeğimi. Ama kıramayacağım diyor mu? Hiç kimseyi kırmak istemiyorum. Kesinlikle para alacağım için değil karşılığında. kendim ayırdığım yemeğe de veriyorum. Bir bakıyorum akşam eve giderken bana yiyecek hiçbir şey kalmamış. <gülüyor> ee, eve gidip tekrar yemek yapıyorum. Böyle zamanlarda da ilk aklıma gelenlerden birisi ıspanaktır ya da etli taze fasulyedir. Ee, sebze sebze ağırlıkını beslenmek evet. seviyorsunuz. Sebze yemeklerini seviyorum. Onları yediğim zaman kendimi daha iyi hissediyorum. Daha doymuş hissediyorum. Sebze yemekleri her zaman benim için öncelikliler. Evet Selin Hanım, e, gelin görümce ev yemeklerinde her gün e, nasıl yemeklerimiz çıkıyor? Kaç çeşit yemek yapıyorsunuz? Bizim her gün bir ya da iki çeşit çorbamız, beş çeşit sıcak yemeğimiz, üç tane zeytinyağlı yemeğimiz, salatalarımız, yoğurt, çacığımız Bunun dışında en az iki çeşit tatlımız var. E, bu yemeklerin bazılarının belli günleri var. İşte her pazartesi et ağırlıklı bir yemeğimiz, e, her salı günü ...vazı ya da lahana sarmamız mevsime göre... ...her çarşamba mutlaka yaprak sarmamız... ...perşembe günleri kabak biber dolmamız... ...cuma günleri de mantımız ve karnıyarığımız vardır. Bunu artık öğrenmiştir bizim e, misafirlerimiz ve... E, ...her cuma gelen, karnıyarık yemek için gelen misafirlerimiz vardır. İşte her çarşamba yaprak sarma kalmadı mı, bitti mi diye... ...içeriye giren misafirlerimiz vardır. Bunlar yıllardan beri böyle, günleri değişmiyor... Ee, onun dışındaki sebze yemekleri de mevsime göre değişiklikler gösterebiliyor. Bunun dışında e, bir misafirimizin canı e, diyelim ki kuru fasulye istedi. Gerçi kuru fasulye ve nohut dönüşümlü olarak e, her gün var. Bir gün kuru fasulye, bir gün nohut, bir gün mercimek şeklinde bakliyatlar yapıyoruz. Çünkü bu dönemde insanlara sürekli bakliyat yemenin faydalı olduğu e, açıklanıyor. Evet. Ee, biz de buradan yola çıkarak her gün bir çeşit bakliyat bulundurmak istiyoruz. Ee, sebze yemeklerimiz ve vaktiyatlarımızı içine et ilave ederek pişiriyoruz. Yani bizde tek başına bir biftek yiyemezsiniz. Sadece cumartesi günleri kuru köfte günümüzdür. O günde evde yaptığımız gibi yağsız bir tavada kuru köfte pişiriyoruz. Yanında patates salatası ve bulgur pilavı yapıyoruz. Domates sosu falan. Ee, kızarmış patates kullanmıyoruz. Ee, dedim ya e, mümkün olduğu kadar kızartmadan uzak duruyoruz. İşte vitaminleri kaçmasın besinlerin. insanları çok rahatsız etmesin düşüncesiyle. Öyle bir menümüz var köfte, patates salatası ve bulgur pilavından oluşan. Diğer günlerdeki yemeklerimizde sebze ile et karışık durumda çoğu zaman yani tek başına et ya da tek başına balık yapmıyoruz sadece hamsinin çok olduğu dönemde bir ay kadar hamsili pilav servisimiz var haftada birer gün olmak üzere bunun dışında tatlılarımız var içi çeşit bu menülerimizi belirlerken de müşterilerimizin istekleri etkili olabiliyor. Canımın çok çektiği bir yemek var. Uzun süreden beri yemedim dediyse herhangi bir müşterimiz. Biz hemen menümüzü o gün o yemeğe ilave ediyoruz. Hem onun gönlünü e, yapmış oluyoruz. O istediği yemeği yiyor. Bununla birlikte e, o yemeği başkaları da tercih edebiliyorlar zaten. Kalmıyorum. Bu çok güzel bir şey ama. Evet, evet yani e, bizim yaptığımız yemeklerden olmak kaydıyla ki zaten bütün sebzeleri pişirebiliyoruz. E, Kim ne yemek isterse ee, ...bizden talep edebilir... ...o yemeği hemen benimize ilave edebiliyoruz... ...yani hem sağlıklı besleniyoruz... ...hem son derece lezzetli şeyler yiyoruz... ...hem hijyene çok önem veriyorsunuz... ...hem de ne istersek pişiriyorsunuz... ...e ee, daha ne evet. olsun ki... Ee, ...diyorum ya insanlar evimizi mutfağında gibi hissediyoruz... ...kendimizi... ...tam anlamıyla öyle... Zaman, ...mutfağımız açıktır, her şeyi görebilirler... ...sadece öğlen yemeklerimi veriyorsunuz... ...sadece öğle servisimiz var... ...çünkü bizde mesai sabah 8'de başlayıp... ...akşam 6'ya kadar devam ediyor... Ee, bu süreç içerisinde de sabahtan öğleyin 11'e kadar öğle yemeğinin hazırlıkları var. Çünkü her şey günlük ve taze pişiriliyor. Öğlen 3-3 3.30 arasında bu pişen yemekler tüketiliyor. Ertesi günün genel hazırlıkları yapılıp temizlik yapılıp altıda da iş yerimizi kapatıp evlerimize gidiyoruz diyor. Ve bize çalışan herkes bayan. Bu bayanların da evlerinde de işleri var. Tabii. O yüzden daha fazla kalmıyoruz. Hem e, evdeki işler aksamasın hem iş yerindeki işler aksamasın diye mesaj saatlerimiz çok uzun değil. öyle servisimiz var dolayısıyla ama saat dörtte de geldiğinizde öğleden kalan ne yemek varsa onu yiyebiliyoruz. tabi aç göndermemeye çalışıyoruz. Hiçbir şey kalmadığı günler oluyor. Aa siz yumurta yapsanız da yeriz diyenler vardır. Onlara yağda da yumurta yapıyoruz, omlet yapıyoruz. Yani aç göndermemeye çalışıyoruz. Gelen herkes, Çok hoşsunuz. Kadar. Ve Bunun dışında <gülüyor> siparişle Yemekler yapıyoruz Hı, Onu özel, soracaktım evet. özel günlere Davetlere ya evet, da toplantılara evet. e, Size sipariş vermek Tabii. mümkün mü Özel günleri için e, Evlerden ya da iş yerlerinden Siparişler alıyoruz Menüyü birlikte belirliyoruz Ne istiyorlarsa tatlılarını Çorbalarını sıcak yemeklerini biz hazırlıyoruz, kendileri gelip götürüyorlar. Tencerelerimizi onlara veriyoruz, onlar evlerinde ikram ediyorlar. Böyle bir hizmetimiz de var. Özel günler için tatlılarımız, diyelim ki bir nişan yemeği, bir sünnet yemeği, söz yemeği, düğün yemeği, Allah göstermesin ama ölüm yemeği, bu tür şeylerde zamanlarda Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler bu haftaki konuğum gelin Görümce ev yemekleri restoranının sahibi Zehren İnci Eldi. Kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Başarı öyküsünü bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibine sevgilerimizi iletiyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Size de iş hayatımızda başarılar diliyorum. Bütün kadınlar çalışmalılar ve üretmeliler. Herkese hepimiz örnek olmalıyız diye düşündüm. Ben de size tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Başaran Kadınlar programında yine başarılı bir kadın öyküsüyle sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. radio bucks belki özel belki çok süpersin bence tam bir fosforlu penecsin kendi kendine